وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Değerli arkadaşlar, Şeyhül İslam, Muhammed İbn-i Abdül Vuhab Rahimahullah'ın Tevhid adlı risalesini şerh etmeye devam ediyoruz. Bu haftalar son haftalarımız olacak. Zannedersem önümüzdeki hafta yahut ondan sonraki hafta bu Hayrı bol, mübarek, değerli kitabı başından sonuna kadar okumuş, şerh etmiş olacağız. Yüce Allah'u Teala bizleri bu kitabı anlayanlardan eylemesini, anlayıp amel edenlerden eylemesini ve bu kitabı insanlara öğretenlerden eylemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz çok kıymetli bir eser. Daha önceki derslerimizde de sürekli söyledik. Müellif rahimeullah, dikkat ederseniz kendinden, kendi sözünden çok şeyleri koymadığı bir kitap. Konu başlıklarını seçip altında Allahu Teala'nın kitabından ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden Delilleri zikrettiği bir kitap. İlim talebelerinin ezberlediği zaman çok istifade edebilecekleri, tevhide davet eden kimselerin ezberledikleri takdirde çok istifade edecekleri bir kitap. Ezberleyemeyenlerin de ellerinden düşürmemesi gereken, çokça okuması gereken bir kitap ki, içinde zira zikredilen ayetleri çok okuyan kimse, içinde Zikredilen hadisleri çok okuyan kimse bu ayet ve hadislere vakıf olur. Bunları hatırlayabilir. Tebliğ esnasında, tevhide davet esnasında ne yapabilir? Bunları kolay bir şekilde hatırlar ve insanlara bu ayetleri, bu hadisleri zikreder. O yüzden buradaki sohbetleri, buradaki dersleri sadece böyle dinleyerek buradan ayrılmakla yetinmemeli. Bu kitabı, bu ders bitse bile bu kitabı biz şerh edip bitirmiş olsak bile evimizde, işimize giderken, işim, iş yerimizde böyle açıp başka boş şeylerle vakit harcayacağımıza ne yapmalıyız? Okuyarak vaktimizi değerlendirmeliyiz. Evet, müellif Rahim Allah şöyle bir başlık zikrediyor bize. Diyor ki Bâbun maca fi fî ve zimmeti nebiyyihî sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın ve Peygamberi Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmetiyle alakalı, onların ahdiyle alakalı, misakıyla alakalı bahis. Burada müellif rahimahullah bizlere şunu anlatmak istiyor bu bapta. Bizler eğer söz verecek olursak o sözümüzün, o ahdimizin, o anlaşmamızın pekiştirilmiş bir anlaşma olmasını istiyorsak bu sözü Allah'ın adını anarak yahut yani Allah'ın sözü olarak yahut Peygamber'in sözü olarak vermememiz gerektiğini. Zira böyle bir şekilde söz verirsek, böyle bir ahitleşme yaparsak ola ki bundan döndüğümüzde Bizim tevhidimizin, akidemizin, Allah'a olan imanımızın nakıs olacağı, eksileceği. Hatta böyle bir davranışın akidemizin, imanımızın eksik olduğuna dair bir delil olacağını öğretmek için bizlere ne yapmış? Bu babı zikretmiş. Bundan sonraki babta da Allah adına yemin etmek. Yani Allah'a karşı yemin etmek bahsini zikretmiş. Bunların hepsi kulun kalbinde yüce yaratıcısı Rabb-u ya olan tevkir, taazim, onu yüceltme gibi kalpte olması gereken inanışların tezahürünün bir göstergesidir. Kalpte yüce Allah'a olan iman, itikat onu tazim ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, kul bu ve bunun dışındaki diğer tevhidi konularda ne yapar, o kadar doğruyu bulur, o kadar doğruya isabet eder. Müellif rahimullah burada öncelikle bizlere Allahu Teala'nın Nahil suresindeki şu buyruğunu naklediyor. Ve avv'u bi-ahdi Allah'ı ıda aghettum sözleştiğiniz zaman, söz verdiğiniz zaman, ahitleştiğiniz zaman ne yapın? Onu yerine getirin. Onu yerine getirin. وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ Böyle pekiştirerek, vurgulayarak, yapmış olduğunuz, söylemiş olduğunuz yeminlerinizi Allah'a adına zikretmiş olduğunuz yeminlerinizi ne yapmayın? Bozmayın. Sizler hatırlarsanız geçen hafta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis nakletmiştik. O konuyla ilgili geçen hafta demiştik ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş İza halefte ala yeminin Fara'ita geyraha hayran minha fekaffir an yaminik. Nebi Aleyhissalatu vesselam Abdulrahman ibn Samura'ya diyor ki: Eğer yemin eder, bir şeyin üzerine yemin eder, Allah'ın adını alarak yemin eder o yemin ettiğin şeyin dışında olan yapmamak için söyle ettiğin yeminini yapman daha hayırlı görürsen, başkasını daha güzel ve hayırlı görürsen ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam? فَكَفِّرْ an يَم۪ينِكِ Ne yap? Yeminini boz ve ona ne yap? Keffaret öde. وَاَنْتَ الَّذ۪ي وَاَتِ الَّذ۪ي الَّذ۪ هُوَ <خير> Ve daha hayırlı olanını da yap. Bu ayette ise diyor ki Allah-u Teala bizlere vurgulayıp pekiştirdikten sonra yeminlerinizi ne yapmayın? Bozmayın. Bu hadis ve bu ayet arasında... ...ilk bakışta... ...bir çelişki olduğu... ...anlaşılabilir. Ancak... ...bu hadis ve buna benzer hadislerle... ...bu ayetin arasında aslında bir tezat... ...bir tenakuz yok. Çünkü bizler biliyoruz ki... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...vahye muhalif... vahiy ters düşecek bir şekilde ne yapmaz konuşmaz. Çünkü onun konuştukları da vahidir. <gülüyor> Öyle değil mi? Allah Teala bu şekilde buyurmakta, onun hevasından konuşmadığını söylemekte, birakis onun konuştuklarının yine kendisine ona vahy edilen vahiy olduğunu bizlere Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirmekte. Peki nasıl anlayacağız? Diyor ki ilim ehli bu ayette zikredilen Bozulmaması istenen yemin, ahitleşme, sözleşme esnasında karşı tarafı itminat etmek için, ikna etmek için söylenen yeminler. Karşındaki adamla bir anlaşmaya varıyorsun, bir sözleşme yapmak istiyorsun, bir ahitleşiyorsun. E bu ahidini, bu sözleşmeyi de Allah'ın adını anarak... Allah'ın ismini anarak pekiştiriyorsun. Bu tür yeminleri bozmamamız bizlere ne yapılıyor? Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Çünkü biz karşı tarafa ne yapıyoruz? Tevkir ettiği, tazim ettiği, yücelttiği, iman ettiği, korktuğu, reca ettiği allah Teala'nın adını anarak o vermiş olduğumuz söze inanmasını istiyoruz. Bundan sonra artık bizim tevhidimizin bir kemalinin göstergesi olarak yapmış olduğumuz bu tür yeminleri bozmamamız nedir arkadaşlar? Bizim üzerimize bir vaciptir. Eğer bozarsak bu neye işarettir, neye delalettir? Bizim kalbimizde Allah-u Teala'ya Allah Teala olan tevhidin, tazimin, tevkirin, takdirin, yüceltmenin nakıs olduğuna delalettir. Nakıs olduğuna işarettir. Çünkü bizler ne yaptık? Allahu u Teala'yı yemin ederek bu olaya şahit tuttuk. Allahu Teala'nın şahitliğini istedik. Onun şahitliğini isteyip şahit olarak tuttuktan sonra yeminimizi bozuyorsak, sözümüzden geri dönüyorsak o zaman tevhitte bir problem, tevhitte bir sıkıntı var demektir. Ama öbür türlü bir şeyi yapmamakla alakalı kendinle ilgili bir konuda yemin eder. Ancak o işi yapmanın yapmamandan daha hayırlı olduğunu görürsen... ...Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle ne yap diyor? O yeminini boz ve kefaret öde. Ve o yapmanın daha hayırlı olduğu şeyi yap. Bu şekilde biz ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Burada zikredilen ayetle... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini... ...bir arada buluşturmuş, cemekmiş oluyoruz. Ama geç gelen arkadaşlar... Bu ayeti okuyup az önce zikretmiş olduğumuz hadisi görselerdi ne yaparlardı? Bu iki ayet, bu iki delilin, ayet ve hadisin belki de birbirine zıt düştüğünü zannedebilirlerdi. O yüzden geç kalan arkadaşların ne yapması lazım? Derse tam zamanında gelmeleri lazım. Bu Ali Fe bizlere burada Burayı da radiyallahu anhu'dan rivayet olunan bir hadisi naklediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bir amir bir orduya veya bir seriye, Nebi Aleyhisselatü vesselam bir orduya yahut bir seriye. Seriye ordunun bir kısmı. Sayıca ordudan daha küçük olan asker sayısının hemen hemen 400'e er yaklaştığı eee ordulara deniyor. Aleyhisselatü vesselam böyle bir birliğe yahut orduya komutan tayin ettiğinde, komutan atadığında Osa'ho bi takva'llahi azza ve celle. Öncelikle bu komutana neyi tavsiye ederdi? Neyi öğütlerdi? Takvallah. Allahu Teala'dan ne yapması? Korkmalarını emrederdi. Biliyorsunuz takva nedir diye sorarsak veya da takvanın ne olduğunu öğrenmek istiyorsak takva nedir arkadaşlar? Takva Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek allah Teala'nın haramlarından Kaçın. kaçınmak ve bütün bunları ilim ve basiret üzere yapmak. Takva budur arkadaşlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, haramlarından kaçınmak ve bütün bu kaçınma işlemlerini ve fiilleri, amelleri ilim ve basiret üzerine yapmak. Yani i̇lim de önemli. İşte aleyhissalatü vesselam atadığı ordunun başındaki kişiye وَبِمَنْ min مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ خَيْرًا Yanında olan askerlerine, o komutanın askerlere iyi davranmasını, o askerlere ve komutana takvalı olmalarını ne yapıyor? Emrediyor ve komutanın askerlerine de iyi davranmasını tavsiye ediyor. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam onlara, اُغْزُوا بِسْمِ اللّٰهِ فِي Allah yolunda savaşın. Öncelikle Allah'ın adıyla savaşın. Allah'ın adını anarak Allah'tan yardım isteyerek savaşın. Ve fi sebilillah, Allah yolunda savaştın. Katilu men kafar billah. Allah Teala inkar edenlerle de ne yapın diyor Resulullah Vesselam? Savaşın. Tabi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor. Ya yühan nebiucahidül kuffar ve'l münafikin ve ghalibu aleyhim. Ey peygamber, kafirlerle savaş, vaghluz aleyhim. onlara karşı şiddetli ol. وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Zira o münafıkların ve kafirlerin varacağı yer, sığınacağı yer, cehennemdir ve ne kötü bir yerdir. Tabi bu ve buna benzer ayet ve hadisleri, elimizde olan bu bapta olan hadisleri okuyan, diğer allah Teala'nın ayetlerini bu manada okumayan, yahut bu ayetleri nasıl anlaması gerektiğini doğru bir şekilde kavrayamayan insanlar, ne yapıyorlar? Direkt bu ayetleri alıp diyorlar ki Allah Teala bak buyurmuş. Kafir ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ol. Nerede görürseniz görün onları öldürün. Ayetlerini alarak ne yapıyorlar? Bu işin fıkhını bilmeden, bu işin idrakini bilmeden, İslam'ın bu konudaki hükmünü bilmeden bu konuyu, bu hükmü iyileştirerek her kafirleri buldukları yerde ne yapmaya çalışıyorlar? Öldürmeye çalışıyorlar. Kesmeye çalışıyorlar. Doğramaya çalışıyorlar. Halbuki onlar allah Teala'nın Tevbe suresindeki فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا Onlar size karşı dost doğru oldukları sürece size karşı doğru davrandıkları sürece sizler de onlara karşı ne yapın diyor? allah Teala doğru davranın. Onlara karşı size davrandıkları gibi doğru olun. İn Allah yuhibbu'l-muttaqin. Zira Allah Teala takva sahiplerini ne yapar? sever. İn Allah Teala diyor ki onlara söz verdiğinizde fe etimmu ileyhim ahdehum ila muddetihim. Sözlerinizi verdiğiniz müddete kadar tutun. Anlaşmışsınız. Bu anlaşmayı ne yapın? Devam ettirin. Ancak Onların ihanet etmesinden, hıyanet etmesinden korkuyorsanız diyor Allah Teala Enfal suresinde O inma takhafenne min kavmin khiyanatan fanbad ilehim ala Onların ihanet ettiği gibi, hıyanet ettiği gibi o düzeyde siz de ne yapın diyor onların anlaşmasını iptal edin, anlaşmalarını bırakın. İnna Allah yuhibb, inna Allah la yuhibbul hainîn. Allah Teala ihanet edenleri, hainleri sevmez. Ama ne yapmayacağız? Ayetleri bir taraftan tutup diğerlerine galip getirerek, taglib ederek bir ayet, bir kısım ayetleri bırakıp diğer kısım ayetleri alarak amel etmeyeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı nasıl amel ettiyse, nasıl anladıysa o şekilde anlayacağız. Ama şimdi kendini bilmez insanlar var çıkıyorlar internette, şurada, burada televizyonda sanki kurban keser gibi arkadaşlarımız anlatıyor. Tutmuşlar kafirleri kesiyorlar bu kafir harbi kafir midir? Savaşan kafir midir? Değil midir? Senin bir ordun var mı? Müslüman bir başında liderin var mı? İslami cihadın şartları yerine gelmiş mi? Bunları hiç arayan yok. Bu tarz ayetleri okuyup ne yapıyorlar? İslam'ın bu şekilde kötü bir din olarak algılanmasına sebep oluyorlar. Bakın Aleyhisselatü Vesselam savaşa gönderdiği topluluğa diyor ki Katilu men kafara billah. Uğzu. Evet. Savaş yapın. Ve la tegullu. Savaşta alınan ganimetlere ne yapmayın? Hıyanet etmeyin. Ganimetleri kendi mülkünüze geçirerek onları saklamayın. Ve la tegdiru. İhanette bulunmayın. Hıyanet de etmeyin. Ve la Temsil yapmayın. Ne demek temsil arkadaşlar? düşmanın storatını tanınmayacak hale getirircesine dek azap etmek. Burnunu, kulağını, gözünü oymak, kesmek. Diyor ki Aleyhisselatü bu şekilde de ne yapmayın? Yapmayın. Ancak bir şartla yapılabileceğini söylüyor ilim ehli. Eğer düşman bu şekilde Müslüman ordularına davranıp azap edip işkence ettiyse Müslümanlar da ne yapabilir diyor bazı ilim ehli. Düşmana bu şekilde karşılık verebilir. Walla takdulu veli de küçük çocukları öldürmeyin. Ve eğer laqita aduak fad'uhum ila 3ıxsal. Diyor ki Aleyhisselam. Müşriklerden düşmanınla, müşriklerden olan bir düşmanla karşı karşıya geldiğin zaman önce diyor onu şu üç şeye davet et. Bakın savaştasın, <gülüyor> düşmanınla karşı karşıya gelmişsin. Onu önce ne yapıyorsun? Bu üç hususa davet ediyorsun. Fa ayetü ma ajabuk, faqbel minhum. Şayet diyor bu üç davet ettiğin unsur, özellikten birisini, hangisi birisini olursa olsun kabul ederse düşmanın faqbel minhum. Bu bunu kabul ettik, ettiği şeyi sen de kabul et. Yani. Onu o kabul ettiği şartla ona muamele et ve kufa anhum ve artık ondan elinecek. Sume durhum iler İslam. Sonra onu diyor da, işte Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor şimdi diyor ki, davet et onları İslam'a çağır önce. Fa in acabu kefakbel minhum. Yani sen savaş aslı olan senin karşı düşman olarak gördüğün ehli İslam olmayan kafir olan topluluklara karşı gidip ordularını ...yola koyup... ...onların üzerine saldırmanın... ...asıl gaye amacı ne arkadaşlar? Onları... ...öldürmek mi? Hayır. Asıl hedef onları İslam'a... ...davet etmek. Önde davet. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...şayet bu daveti kabul ederlerse... ...sen de onlardan bunu kabul et. Yani artık yok olmaz biz bu kadar geldik. Orduyu getirdik. Sen şimdi burada bizi gördün, korktun. Böyle söylüyorsun. Biz... Yani elimiz boş dönemeyiz. Diyerek ne yapma diyor Aleyhisselatü Vesselam? Böyle davranma. Yani onlardan bunların İslam'ını kabul et. ثم دُعُهُمْ اِلَى التحول من دارهم اِلَى دار المهاجرين. Sonra onlardan muhacirlerin geldiği buradaki dar kelimesini bazı ilim ehli Medine olarak tefsir ediyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onların da Medine'ye hicret etmesini ne yap? davet et. Müslüman olmalarıyla yetinme. Çünkü onların bu dini öğrenmeleri lazım. Bakın Aleyhissalatu vesselam insanların dinlerini öğrenmelerine o kadar hıslı ki Müslüman olup bu dini kabul ettim diyenlere tam kabul ettiniz oturun yerinizde demiyor. Diyor ki kalkın, topraklarınızı bir müddet bırakın. Öyle ki sonradan geri dönme niyeti olsa bile. Erhamukallah. Gelin bu dini öğrenin. وَأَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكُ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ Şayet bu İslam'ı kabul edip hicret etme konusunda seni onaylayanlar, sana olumlu cevap verenlere de şunu söyle diyor. Eğer onlar muhacirlere katılmayı kabul ederlerse onlar bilsinler ki muhacirlerin artık bundan sonraki savaşlarda elde edecekleri ganimetler onlara da ne yapılacak? Pay edilecek. Ama öbür taraftan savaşa çıkmaları çağrıldığında, cihada çıkmaları çağrıldığında muhacirler gibi onlar da ne yapacaklar? Çıkacaklar. Fe'in ebev en yetehavvalu minhâ diyor ki aleyhissalatü vesselam bu sahabeye burayı da şayet diyor Müslüman olduk deyip biz evimizde oturalım dışarı çıkmayalım derlerse onlara bildir ki ...onlar... ...Müslümanların içinde... ...Arabiler gibi olacaklar. Yani... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde... ...çölde yaşayan... ...Peygamberimiz duymuş... ...insanlar... ...ama ne yapmamışlar... ...katı insanlar, kaba insanlar... ...bu, bu, bu Arabiler... deviler çölde yaşıyorlar... ...gelip dini de öğrenmemişler... ...kalpleri de yumuşamamış... ...ondan sonra... ...imanları da o, o seviyeye gelmemiş zaten... <gülüyor> Allah Teala onlardan şöyle bahsediyor Tevbe suresinde. El-A'rabu eşeddü küfran ve nifaqâ. O Araplar küfür bakımından ve nifak bakımından en şiddetli olanlardır. Çünkü bir şey öğrenmeye çıkan insanlar değil. Müslüman olmadan önce. Müslüman olduktan sonra cehaletleri üzerine kalıyorlar. Ve ajdaru en la ya'lemu hududa ma anzele Allahu Allah Teala'nın Rasulüne indirmiş olduğu bu dini de bilmeme, öğrenmeme konusunda en layık olan onlardır. Cahil kalma konusunda diyor Allah-u Teala onlardır. Niye? Çünkü evlerinde oturuyorlar. Çıkmıyorlar. İlim öğrenmeye. Gitmiyorlar. Hicret etmiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bu çıkmayanlara bildir onların da hükmü aynı bunlar gibi olacak. Yecri aleyhim hukmullahi ta'ala ve la yekunu lehum fil ganimeti vel fey'i şey. Onlara Allah'ın hükmü uygulanır. Böylece Onlara ganimetten ve feyden ne yapılmaz? Bir pay sağlanmaz, verilmez. İlla en yücahidû ma'al muslimin. Şayet Müslümanlarla çıkıp cihad etmeleri ayrı. Yani demek ki bu Müslüman olan insanlara deniyor ki eğer Müslümanlığı kabul edip muhacirlerle beraber çıkarsanız size de ganimetten ne var? Bir pay var. Eğer yok biz çıkmayacağız kalacağız diyorsanız kalabilirsiniz ama ganimetten bir pay beklemeyin. Fehen feinhum abu Şayet bunu kabul edecek olmazlarsa Müslüman olmayı kabul edecek olmazlar ise fesalhumu el <-hum -ul> cizye onlardan ne yap cizye iste. Azıcık Arapça bilenler bilirler. Seale kelimesinin Arapçada hangi manaya geldiğini. Ne demekse ele? Arapçada sormak. Ama aynı zamanda istemek manasına da geliyor. Arapçada istemek manasına da geliyor. Bunun tafsili ayrıntılısı gramer kitaplarında yazıyor. Ne zamansa ele istemek manasına gelir? Ne zaman sormak manasına gelir? Bunların tafsili var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlardan cizye iste. Ne demek cizye arkadaşlar? <gülüyor> Müslüman olmayı kabul etmeyip Müslümanların arasında ikamet etme, yaşama yaşamak isteyen kişilerden alınan para, diyor, diyor, diyor, diyoruz ki biz Müslümanlar olarak, madem bizim topraklarımızda yaşamak istiyorsunuz, madem bu topraklarda oturmak istiyorsanız, o zaman Müslüman olmayı kabul edin. Etmiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Bir diziye bir vergi ödeyeceksiniz. Ve Allah Teala bu cizyeyle alakalı, cizyeyle alakalı şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta yu'tul cizye. Onlar bunu kabul edecekler cizye vermeyi, eğer kabul ederlerse verecekler. An yedin, elleriyle bahum saqirun ve küçük düşerek verecekler bunu. Ne demek küçük düşerek verecekler? Ve elleriyle verecekler. Ne demek bunlar? Bazı ilimeleri diyor ki yani hizmetçisi adam zengindir. Mesela adamın Parası var. Hazineleri var. Müslüman olmayı da kabul etmiyor. Ve diyor ki tamam ben cizye verme istiyorum. Adam kavminin efendisi. Kavminin eşrafından ileri gelenler, ileri gelenlerinden. Diyor ki ilim ehli bazı ilim ehli bu ayetten hüküm çıkararak. Hizmetçisini gönderemez diyor. Vergi memuruna, cizye memuruna. Adamın hizmetçileri var diyelim. Al şu parayı da bu ayki bizim cizyemizi, bu seneki bizim cizyemizi şu memura gönder yahut emire götür diyemez diyor. Gelecek o kadar zengin olmasına rağmen, o kadar kavmin efendisi olmasına rağmen eliyle ne yapacak bu parayı? Ödeyecek. diyor. çünkü Allah ra diyor ki hatta yu'tul cizye de an yedin. Ellere getirip verecek. Onlar ve mazlet içinde. Bu bir zillet. Ama İslam niye böyle davranıyor onlara? Halbuki bir kelime var. La ilahe illallah demesi. Eğer la ilahe illallah derse, Muhammedun Resulullah derse... Ne yapacak? Müslümanların kardeşi olacak. Arap olmasına, Türk olmasına... Veyahut da başka bir ırktan olmasına... Olmasının bir önemi yok. Nice insanlar var ki... Afrika'nın bağrından çıkıp gelmişler. Nice insanlar var ki... Renkleri siyah. Nice insanlar var ki... Dilleri Arapça değil. Ama... Bakıyorsunuz ki cennetle müjdelenmişler. Bakıyorsunuz ki imani olarak, mertebe olarak birçok kimseden öne geçmişler. İşte İslam da bu insanlardan iman etmelerini istiyor. Bunun için tüm yolları deniyor. Önce İslam'a davet ediyor. Kabul etmezse diyor ki o zaman para öde. Ve bu parayı da zillek içinde yaşayarak, boynun bükük yaşayarak öde. فَاِنْهُمْ اَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ Sahip cizye ödemeyi de kabul ederlerse. Tamam, kabul et. Ve onlardan elini çek. فَاِنْهُمْ اَبَوْ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Cizye'yi de kabul etmiyorsa artık diyor ki Allah sana فَاسْتَعِنْ <festa 'in billah> Allah'tan yardımını iste. Her işin başında Allah'ın yardımı. fakatilhum <feyin> Ve onlarla savaş. فَاِذَا حَصَرْتَ اَ bir kalenin içine sığınmış bir toplulukla topluluğu Amorg altına aldıysan, onları kuşattıysan feeraduke en ve diyor ki Aleyhisselam. Burası önemli konumuzla alakalı. Ve senden Allah'ın onları Allah'ın ve Resulü'nün zimmetine ahdine geçirmesini istiyorlarsa Allah'ın ve Resulü'nün sözüyle Senden söz almak istiyorlarsa, bu ahitle senden ahitleşmek istiyorlarsa فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ Allahi ve وَذِمَّةَ نَب۪يِّهِ Onlara bu sözü verme. Yani Allah'ın ahdini ve peygamberin ahdini verme. Dersin başına söyledik. Çünkü hadisin devamında gelecek. Ola ki sen ne yapabilirsin? Bu verdiğin sözü diyor tutamayabilirsin. Allah'ın sözünü adını verdin, Allah'ın sözünü verdin, Allah'ın zimmetindesiniz dedin, Resulünün zimmetindesiniz dedin hayattayken aleyhissalatü vesselam ordu komutanı olarak. Sonra bu sözde durmadın veya komut askerlerinden bir tanesi durmadı. Bu neyin işareti olur? Tevhidin eksik olduğunun, nakıs olduğunun, zedelendiğinin işareti olur. Vallakin ic alla um ama diyoruz vereceğin söz ahit zimmet kimin zimmeti olsun senin ve asabının ordunun zimmeti olsun. Fınn kum an tak an vermiş olduğunuz yapmış olduğunuz ahitleşmeyi sizlerin kendi adınıza vermiş olduğunuz ahitleşmeleri bozmanız Allah'ın ve Rasulünün adını anarak vermiş olduğunuz ahitleri bozmanızdan daha hafiftir. Daha basittir. Ayette okuduk ya konunun başında. Falaten qudu eymanakum ba'de tawkidih. Yani ta vurguladıktan sonra yemin ettikten sonra yeminlerinizi ne yapmayın. Bozmayın. Ve iza haserte ehle hisn fa araduke en tunzilahum ala hukmillah fe la ala hukmillah ve lakin anzilhum ala Yani aynı şekilde bir Topluluğu kuşattığın zaman ve senden Allah'ın hükmü adına bir hüküm isterlerse Allah'ın hükmü olarak deme bunu. Çünkü hata edebilirsin diyor. وَلَاكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلَىٰهُكْمِكْ Kendi hükmünle hükmet. Hatta bazı alemler diyorlar ki, günümüzde çok kullanılan bir ifade vardır. İşte bu konudaki dinimizin görüşü nedir diyorlar mesela değil mi? Yani dinin hükmü nedir? Bu sorunun sorulduğu müftü, hoca... Dinin hükmü şudur de, diyerek cevap vermesin diyor. Benim gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla desin diyor. Çünkü belki o bu konuda yanılabilir. Ne yapmasın? Kendi yanıldığı hatayı dine mal etmesin. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي اَتُصِيبُ ف۪يهِمْ حُكْمَ اللّٰهِ اَمْ Sen çünkü bilemezsin. allah Teala'nın hükmüyle mi hükmet diyorsun? Yoksa hükmüyle hükmet Yani bu konuları bize niye zikrediyor? Müellif Rahimahullah çok dikkatli olunması gerektiğini öğretmek için. Yani Allah'ın adına söz veriyorsun ve bunu tutmuyorsun. Nasıl bir tevhid bu? Senin kalbinde Allah'ın nasıl bir yeri var? Nasıl bir itikadın, imanın var? Evet. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve